ama yine yırtık pantolonlar eski botinlerle gezecekmişim. Yine kitapçı dükkanlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim. Hiç olmazsa o eski esbaplar altında, o muktasar sofra başında hayseiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutluyum olurum ya. Ahmet Şevki Efendi bu hiddet tuyağını sakin bir çehreyle dinliyordu. Yavaş bir sesle kardeşini, makineleri, evi ne yapacaksın? Ahmet Cemil her şeyi mahva kadar cesaret alacak bir asap buhranı içinde hepsi onun olsun dedi. İdare memuru omuzlarını silkiyor çocuk diyordu. Fikrini izah etti. Ona kalırsa kardeşine eve ait olan meseleleri tesviye için müsait bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebet kesilmemeliydi. Hususuyla diyordu başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına bir şey getirmek istiyordu. Cevap vermedi. Şimdi kendisi de ne yapacağını da tereddüt ediyordu. Artık başının içinde beyni tebahhur eden bir mayı gibi şişerek sanki patlamak istiyordu. İki elleriyle başını tuttu, orada bir hasır iskemlenin üstüne oturdu artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulmayarak şurada mahvolup bütün bu hayattan onun mihnetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak derin bir mefduriyet içinde ağlamak istedi. Bugünden sonra O bir vakitler bir sükun ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı başladı. Artık matbaaya gitmiyor, Ali Şekib'in dükkanında, kıraathanelerde, işsizlikten gelen melalle dolaşıyordu. Akşamları eve gidince herkesten kaçar, odasına kapanır, orada hiçbir şeyle iştigal etmek için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. Eniştesini hemen hiç görmüyordu. İki üç kere tesadüfünde yüzüne bakmadı, evde herkes bu hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyla ikisinin etrafında sükut ediyordu. Vehbi Bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor, hemen her gece içeride ikbal-i haşlayan sesi işitiliyordu. Ahmet Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa fark ediyordu. Vehbi Bey... Şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz ederek İkballe kavgaya sebepler buluyordu. Evin içinde herkes hususuyla Ahmet Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş gibiydiler. Beyinlerinde münasebet kesileli den beri Vehbi Bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor, evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmesliğe dönüyordu. Nihayet Herkesin bu kuunu muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına taksit meselesinin zuhuru üzerine patladı. Bir gün Ahmet Cemil herifi hiç söyletmeyerek vebibeye gidiniz imza benim fakat borç onun dedi. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor bu mukabele suretinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu. Sarraf, her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti. Biraz sonra bu defa çehresindeki tebessümle fazla bir istihsa ile yine geldi. Vehbi Bey hiçbir şey tanımak istemiyor. Borç kiminse o versin diyordu. Ahmet Cemil bu intizarı etmediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi Bey'i boğazından tutmak, sıkıp öldürmek arzusunu duydu. Ali Şekip'e bir cinayet yapmaktan korkuyorum dedi. Ali Şekip en önce sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı, sonra Ahmet Cemil'in yanına geldi. Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin, bütün ailenin saadeti çılgıncasına bir tehevvür uğruna mahvolacak. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaat et, bir çare düşünelim dedi. Fakat Ahmet Cemil artık nefsini zaptta muktedir olamıyor. Damarlarının içine düşen bir ateş katresi o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. Şimdi hiçbir şeyin tamiri tarafında değildi. Emlerlerinin birer birer yıkıldığını gördükten sonra her şeyi parçalamak, kendisi de bu parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu. Latin anlamıyorsunuz dedi. Bu adamla tekrar münasebet tesis etmek mümkün değil. Rabıtayı kesmeye de o vesile arıyor. Evet ama eminiz elden gidecek. Hiç olmazsa ona bir çare bulun. Mesela bu akşam annenin kardeşinin yanında onu taziyelik ederek bir şey yapmak mümkündür zannediyorum. Ahmet Cemil bu teşebbüsten bir necat ümidi bekleyerek değil fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekib'in fikrini kabul etmiş o akşam İkbal'i çağırarak vakaye hikayeden sonra Vehbi Bey'e ev meselesinin muhit bir surete ircaını söyletmek istemişti. İşte fırtına bunun üzerine patlamıştı. Ahmet Cemil annesiyle beraber İkbal'in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. Vehbi Bey, verilecek cevap için İkbal-i tavsiite lüzum görmedi, kapısı açık duran odasından bağırdığı işitildi. Bu adamın bütün müfrit bayağılığı bugün tamamıyla meydana çıkıyordu. İlk önce, bir seneden beri üzerime yük oldunuz, yetişmedi de, şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsun mukaddimesiyle başladı. Ben evlendiysem, senin haylaz kardeşini beslemeyi taahhüt etmedim cümlesi, Ahmet Cemil'in kulaklarını parçalayarak, Aşağıya kadar yuvarlandı. Şimdi ne yapmak lazım geleceğini bilemeyerek, hiddetinden titreyerek birbirine bakışan ana ile oğul, Vehbi Bey'in söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı anlatıyordu. Vehbi Bey söylemekte devam ediyordu. Nihayet İkbal'in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi. Korkak edasıyla bir şey söylediği fark olundu. O zaman Vehbi Bey'in düst bütün, bütün tuttuğu anlaşıldı. Makineler mi diyordu? Ben adama makinelerin gölgesini vermem. Haksızlık ediyorsam dava etsin. Hem hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun? Ahmet Cemil şimdi ayağa kalkmıştı. Artık İkbal yılan olmuştu. Öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. O zaman Sabiha Hanım kollarıyla sarıldı. Ahmet Cemil sabret diyor kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zapt edebilmek için parmaklarını kilitliyordu. Vehbi Bey yukarıda hala devam ediyordu. Zaten sizin içinize düşeli den biri ne olduğumu anladım. Daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım. Çekil, çekil yanımdan diyorum. Yoksa fena ederim. O vakit bir vücudun yukarıki odada düştüğü duyuldu. Ahmet Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor, kurtulmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle bırak anne bırak diyordu. O zaman Vehbi Bey'in atlayarak indiği duyuldu. Ahmet Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu fakat sokak kapısının büyük bir tahraka ile kapandığı işitildi. Vehbi Bey gitmişti. O zaman yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir lehvsini döken bu adamı tutmaya, kafasını bu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeye muvaffak olamadığından, annesinin kadınlık zaaflına mağlup olarak tehevvürünün bütün taşma eğlаnını serbest bırakamadığından müthiş bir yez duydu. Şimdi bir şeyler kırmak, bir şeyler parçalamak istiyordu. Annesine koştu, iki ellerini tuttu, bu zayıf vücudu sarstı. "Ah, benim için bırakmadın. Çıldıracağım." diyordu. Güya bir kabi pençe boğazını sıkıyor, onu boğuyordu. Bağırmak istedi. O vakit iki eliyle yakasını tuttu, çektiği kırabatı, yakalığı parçalandı. "Çıldıracağım." diye bağırıyordu. Ah bir kere ağlayabilse müteselli olacaktı. Asabına sükûn gelecekti. Fakat ağlayamıyor. Boğazını tıkayan üzüç bir şehik onu ağlamaktan men ediyordu. O aralık seher küçük hanım, küçük hanım ne yapıyor dedi. Ah evet ikbal. İkbal'i düşünmemişlerdi. Asıl düşünülecek olan o biçareyi unutmuşlardı. O vakit Sabıha Hanım'la Seher yukarıya koşdular. İkbal bir eliyle gövrine basarak kapının yanında yerde inliyordu. Sabıha Hanım üzerine atıldı. "İkbal ne oldun? Bana baksana İkbal. Ne oldun yavrum?" dedi. İkbal kalkamıyor, yüzünü kaldırıp annesine bakamıyordu. İniltileri arasında yalnız "Hiç." dediği işitildi. "Hiç. Daima hiç." O sabah Ahmet Cemil Ali Şekib'in dükkanına girdiği zaman perişan saçlarından, bozulmuş çehresinden, bozuk yakasından eski arkadaşı ürktü. Henüz o bir şey söylemeden "Ne oluyorsun?" dedi. Ahmet Cemil acı bir halde ile cevap verdi. "Ne olduğumu bilmiyorum fakat iyi bir şey olmuyorum." Pantolonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı, Ali Şekib'in küçük yazanesinin üstüne koyarak açtı. Dükkanı 1-2 saat bırakarak beni emniyet sandığına götürür müsün dedi. Şimdi Ali Şekip donmuştu. Cevap veremiyor. Bir şu yazhanenin üstünde mehlul serilen küpelerle yüzüye bir de bu sarı meyus sımaya bakarak duruyordu. Ahmet Cemil artık hiçbir şey saklayabilecek bir halde değildi. Ali Şekip'in tensürünü anladı. Dedi ki: "Bunlar annemin küpeleriyle yüzdüğü. Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü terhîn etmek istememişti." İşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor. Ah, bil sen çekip kardeşimi ben öldürüyorum zannediyorum. Ali çekip ne söyleyeceğinde müteredditti. Her şeyi ifrat edersin dedi. Ahmet Cemil taşmaya vesile arıyordu. Bu söz kifayet etti. İfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum. Onu ben öldürdüm diyorum. Sen bana hala ifrattan bahsediyorsun. Siz hepiniz ne soğuk kanlı adamlarsınız. Karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükunla ifrat ediyorsun diyorsunuz. Ah bilsen bütün hülyalarımdan sonra bugün şunları emniyet sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen. Yok, hissediyorsun değil mi çekip? Bana acıyorsun değil mi? Bak ağlamamak için kendini tutuyorsun. O zaman Ahmet Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre yaş akan dostun karşısında dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadığı, başını iki elleriyle tuttuğu, bir haftadan beri ağlayamadığı bütün elemlerini, yeislerini orada yavaş yavaş buruşuk ceride parçasının üzerine salıverdi. Ali Şekip bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükut ediyordu. Nihayet Ahmet Cemil dün akşamki vakayı, kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi sıkıt tehlikesini, muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekip'e anlattı. İfraat etmiyorum değil mi diyordu. Şimdi İkbali kurtarmak lazım. Her şeyden evvel bütün dünyadan evvel bana o lazım. Halbuki bende para yok. Beş para yok. Ali Şekip bir şey söylemek için yutkundu. Ahmet Cemil söyletmedi.